Allah yolu yektir yek la ilahe illallah O birdir bir tekdir tek la ilahe illallah O birdir bir tekdir tek la ilahe illallah Gelin gönül dil ile diyelim hep ya Allah Gelin gönül diline diyelim hep Allah Rahim de o Rahman da la ilahe illallah Rahim de, o Rahman da la ilahe illallah hu hu Allah Hu hu Allah Hu hu Allah. Allah la ilahe illallah Ooo <Sülüyor> Allah, la ilahe illa Allah, Allah yol nuru dur, la ilahe illa Allah, Allah yol nuru dur, la ilahe illa Allah, hep o yoldayır dur, la ilahe illa Allah, hep o yoldayır dur, la ilahe illa Allah. Ey iki cihanın aydın olsun istersen ey iki cihanın aydın olsun istersen ona inanversün la ilahe illallah ona inanversün la ilahe illallah hu Allah hu Allah الله لا إله إلا الله هو <هوهوه> الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله, <tama> <fazla> <لا اله, <لا اله إلا الله, <لا> اله الا الله>